Merhaba, Doha'da Kyoto protokolünün süresinin uzatılmasıyla sonuçlanan iklim müzakerelerinin detayları gezegenin geleceği için çok önem taşıyor. Bugün işte bu detaylara değineceğiz. İkinci yükümlülük dönemi 1 Ocak 2013'te başlayacak olan Kyoto'nun süresi, 2021 yılı başına kadar uzatılmıştı. Türkiye nasıl bir tavır aldı derseniz bu görüşmelerde, Kyoto protokolü ikinci yükümlülük dönemine katılan ülkelerde, küresel sera gazı salımlarının sadece %15'ini oluşturuyor olduğunu biliyorduk. İşte Türkiye de birinci yükümlülük dönemine benzer şekilde henüz bir salım azaltım yükümlülüğünü belirtmedi. Dolayısıyla bu %15'in içerisine, Şu anda girmiyor bile. Uluslararası iklim değişikliği rejimini düzenleyen mevcut tek resmi mekanizma hala Kyoto protokolü, içinde temiz kalkınma mekanizması, ortak yürütme, uluslararası salın ticareti mekanizmaları gibi şeyler var. Bunlar da 2013 yılından itibaren de aynı şekilde devam edecek. Bu mekanizmalara katılım ise ikinci yükümlülük dönemi için ancak salın azaltım hedefi almış olan gelişmiş ülkeler için geçerli olacak. Doğadan çıkan sonuçlar arasında Kyoto'nun yerini alacak ve daha fazla ülkeyi kapsayacak yeni bir protokol için Durban platformunun çalışmalarının sürdürülmesi var ve 2020'de bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi gerekiyor. Küresel sıcaklıkları maksimum 2 derece artışla sınırlandırma yükümlülüğü getirecek olan bu yeni protokolün müzakere metninin taslağını ise 2015'te tamamlanması hedefleniyor. Teknoloji transferi ve iklim finansman konuları da Birleşmiş Milletler Çevre Programı liderliğinde yürütülmesi kararlaştırılan diğer konular arasında İklim Teknoloji Merkezi düşük karbonlu teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla ülkelere teknik kapasite desteği de sağlayacak. İklim finansmanı konusunda ise gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere azaltım ve uyum çalışmalarına yönelik 2020 yılı itibariyle 100 milyar dolar desteğini de yineledi ama bunun çok daha önce gelmesi gerekiyordu. Öte yandan Doha'da ilk kez iklim değişikliğinden kaynaklanan Kayıp ve zararlar konusu ortaya atıldı. Doha müzakereleri çerçevesinde iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ada ülkeleri ve fakir ülkelerin en büyük başarısı belki de iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan kayıp ve zararlar kavramının uluslararası müzakereler içerisinde artık bir konu olması. Artık gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan zararları finansal olarak tazmin etmesi, teknoloji ve kapasite geliştirme desteğini ortaya koyması beklenenler arasında. İklimden ve Doha'dan uzaklaşıyor ve tenimize değen bir konuya Levis mağazalarına odaklanıyoruz bir an için. Çünkü dünyanın 17 ülkesinde yaklaşık 700 Greenpeace eylemcisi Levis mağazaları ve kenti sokaklarında astıkları afişlerle giyim firmasını zehirli kimyasallardan arınmaya çağıran Eş zamanlı büyük bir eylem gerçekleşti de hafta sonu boyunca Viyana'dan İstanbul'a, Meksiko City'den Paris'e 80 dünya kentinde yapılan eylemler Türkiye'de de İstanbul'da ve bunun yanında Mersin ve İzmir'de de gerçekleşti. Greenpeace 20 Kasım'da Detox kampanyası kapsamında bir rapor yayınlamış ve dünyaca ünlü 20 giyim markasının ürünlerini zehirli kimyasal lerin içerdiğini ortaya koymuştu bu raporuyla toplanan yaklaşık 350 bin imza'nın ardından Zara firması 2020 yılına dek ürünleri ve tedarik zincirinden kimyasalları arındıracağı garantisini vermişti. Mango ve Esprit de Zara'yı takip etmiş bu taahhütleri verdi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ikinci bir raporda da Levi's'in Meksika'daki nehirlere zehirli kimyasalların karışmasından doğrudan sorumlu olduğu ortaya kondu. Levi's'in kimyasallardan arınması için başlayan imza kampanyası ise sadece 5 günde 160 binin üzerinde kişi destek verdi. Greenpeace tüm giyim markalarından 2020'ye dek zararlı kimyasallarda sıfır atık politikasını benimsemelerini ve şeffaflık ilkesi gereğince tedarik zincirinde yer alan üreticilerin nehirlere bıraktıkları zehirli kimyasallar konusunda da kamuoyunu düzenli bilgilendirmelerini talep ediyor. Bilgilendirme talep eden yalnızca Greenpeace değil, İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel ise İskenderun körfezine yapılması planlanan 15 termik santralin tarım ve insan yaşamı üzerinde yaratacağı tehlikelerin ve alınabilecek önlemlerin bir meclis araştırma komisyonu kurularak araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir araştırma önergesi verdi. Tüzel araştırma önergesinin gerekçesinde yapılması planlanan termik santrallerin ve yöredeki diğer kirleticilerin toplam etkisi dikkate alındığında tarım ve doğal güzellikleri yok etme potansiyeli bulunan termik santrallerin kurulması çalışmalarının ÇED raporu iptal davasına rağmen neden devam ettiğinin, Bölgede yaratacağı tehlikelerin ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi için meclis araştırma komisyonu kurulması meclis denetim çalışmaları bakımından önemli dedi. Bu girişimler termik santrallerin toplam etkisinin Türkiye'de kabul görmesi ve bu kavramın büyük kitleler tarafından bilinmesini sağlayacak kilometre taşlarından toplam etkinin kabulü termik santrallerden zarar gören bölge halklarının gördüğü veya göreceği zararların tazmini ve sağlıklı yaşam haklarının savunulması açısından büyük önem taşıyor. İklim, zehirli kimyasallar ve termik santrallerin toplam etkisi derken programımızın sonuna geldik. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.